Babamla annem arasında hiçbir sıcaklık, hiçbir sevgi yok gibi. Annem onu erkek olarak hiç sevmediğini her davranışıyla belli ediyor. Bütün küçük burjuvalar gibi sorumlulukların zorunluluğu ile bağlılar birbirlerine. Her sabah ve her gece öylesine sevgisiz ki. Eve gelen konuklar ne az ne de çok. Bunlar çoğunlukla görev ve vatanlarına düşkün karı kocalar. Konuklar bu odada ağırlanıyor, kolonya dökülüyor, şeker tutuluyor. Sonra tatlı bisküvi ile çay sunuluyor. Bayramlarda da likör ve çikolata veriliyor. Konuklar geldiğinde en çok babam konuşuyor. Konular hep aynı. Okul, görev, başarı, yöneticiyle çekişmeler, çocukların başarıları. Gene okul, gene görev. Abim rahat. Onun özel odası var. Kitaplığı, giysi dolabı, dilediği zaman yakabileceği gaz sobası var. Ayakkabılarını bana boyatıyor. İlkin çamurlarını iyice temizlememi istiyor. Kitapları odasının duvarlarını kaplıyor. Onları çok titiz kullanıyor. İzinsiz almamızı istemiyor. Gene de o çıkar çıkmaz odasına giriyorum. Her gün geçtiğim için mi? Yoksa boşluktaki duyguları yansıttığı için mi? Yoksa herkes sözünü ettiği için mi? Hep sisler bulvarını okuyorum. Bekleyen gemiler. Uzak limanların özlemi. Düşlenen, erişilemeyen sevgililer. Arabulucu filminde çocuk konuk olduğu aristokrat malikanesinin geniş tahta merdivenlerinden yukarıdaki odasına koşuyor. Yalnız kaldığı an perdeleri aralıyor, gökyüzüne bakıyor. Ay bulutlar arasında iyice belirgin. Dünya ve evren nasıl bir bilmece? Aynı çocuğun baktığı ay gibi boşlukta. Mutfakta bir ıtır, konuk odasında da bir kauçuk evi süslüyor. ''Kavuçuk ağacını bugün de hiç sevmem. Orta sınıf evlerinin ağır bunaltıcı havasını ya da hiçbir işin yürümediği, memurların bütün gazeteleri evirip çevirdiği duvarlara baktığı, büroların sigara dumanlı havasını anımsatır bana.'' ''Hol, taş. Karanlık. Odalar ve mutfak buraya açılıyor.'' Yemekleri de burada yiyoruz. Babam fazla elektrik yakılmasın diye ampullerin karanlık ile aydınlık arasında ışık verenlerini seçiyor. Kimsenin olmadığı bir yerde ışık yanarsa çok öfkeleniyor. Holdeki gömme büfenin önünü babam Atatürk köşesi yapıyor. Burada Atatürk'ün altın yaldızda bir büstü duruyor. Yanında küçük bir maden çubuğa çekilmiş, ipek kırmızı saten üzerine iğne oyasıyla ay yıldızı işlenmiş bir Türk bayrağı yükseliyor. Babam ara sıra özellikle ulusal bayram günlerinde hep birlikte İstiklal Marşı'nı söylememizi istiyor. Kimse katılmayınca da borazan sesiyle marşı sonuna dek söylüyor. Radyoda da İstiklal Marşı çalındığında hazır ol duruyor. Bizim de durmamızı istiyor. Evde hazır ol durulmaz diye direniyoruz. Harbiye Marşı ve Serhat türkülerinde de heyecan duyuyor. Güneşli günlerde mutfak sabah güneşiyle doluyor. Buradan Fatih Camii görünüyor. Sonraları yığıma apartmanlar tüm görüntüyü kapatıyor. Her balkona atılmış eskiler. Her pencereden yükselen bağrışmalar. Her evde çalan radyoların şarkıları. Sessiz hiçbir an bırakmıyor. Ölüm düşüncesi izliyor beni. Gece gündüz kendimi öldürmeyi düşünüyorum. Bunun belli bir nedeni yok. Yaşansa da olur, yaşanmasa da. Bir kaygı yalnız. Beni kendimi öldürmeyi denemeye iten bir kaygı. Karanlık bir gecenin geç vaktinde kalkıyorum. Herkes her geceki uykusunu uyuyor. Ev soğuk. Çok sessiz davranmaya özen gösteriyorum. Günlerdir biriktirdiğim ilaçları avuç avuç tutuyorum. Kusmamak için üzerine reçelli ekmek yiyorum. Genç bir kızım. Ölü gövdemin güzel görünmesi için gün boyu hazırlık yapıyorum. Sanki güzel bir ölü gövdeyle öç almak istediğim insanlar var. Karşı çıkmak istediğim evler, koltuklar, halılar, müzikler, öğretmenler var. Karşı çıkmak istediğim kurallar var. Bir haykırış. Küçük dünyanın sizin olsun. Bir haykırış. Sessizce yatağa dönüyorum. Ölümü ve yokluğu uzun süre düşünmeye zaman kalmıyor. Şimdi gözümün önündeki görüntüler renkli kırları andırıyor. Korkacak bir şey yok. Kırlarda koşuyorum. Sanki bir deniz kentinde yaşamıyorum. Hep kırlar. Esintiyle birlikte eğilen otlar arasında bir başımayım. Birazdan ölüm beni alacak.